Kutlu Peygamberimiz Efendimiz'e salat ve selam. O peygamberin mübarek ellerinde yetişen adını bilip bilmediğimiz bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam. Bugün adına burada ayak izlerinin olduğu bir toprakta meclis kurduğumuz Kaka İbni Amr'a selam. Bu meclise uzaktan yakından icabet eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şırnak'ta konuşmak benim için kolay değil. Bu toprakların az bir şey değerini bilen birisiyim. Tarihten bugüne kimler gelmiş, kimler geçmiş... Alanımız tarih olduğu için biraz haberdarım. Onun içinde inanın çok heyecanlıyım. Şehri Nuh'da konuşmak, insanlık tarihi kadar eski olan bir süreci konuşmaktır. Burada altı bin tane İslam askerinin ayak izi var. Onların içlerinde Halid İbni Velid var. Onların içlerinde İyad bin Ghanem var. Onların içlerinde Habib İbni Mesleme var. Onların içlerinde Said İbni Zeyd var. Onların içlerinde Kaka İbni Amr var. Burada İslam'ın ilk valisi olan Said İbni Amir'in sesi ve sedası var. Hazreti Ömer tarafından El Cezire'ye atanan ilk İslam valisidir Kısa bir valilik yapar sonra görev değişikliği olur Hz. Ömer onun yerine Ensardan bir genci buraya vali olarak atar Onun adı da Ümeyir İbni Sad el Ensari'dir Çok sever bölge halkını Bölge halkı da onu çok sever Birbirlerinin dillerini bilmemelerine rağmen Yürekten yüreye bir köprü kurarlar ve binlerce insanın yüreğine imanın tohumunu eker. Ümeyir İbn Saad el Ensari. Burada Ömer İbn Abdulaziz ki İslamın beşinci halifesidir, çok farklı bir kameti vardır. Onun atadığı tabiin döneminin çok büyük kametlerinden biri olan Meymun İbni Mihran isimli büyük kadı var. İlimle uğraşan insanlar bu adı duydukları zaman titrerler. Ama bu topraklarda onun da ilim adına yazdığı çok önemli şeyler var. Burada bir peygamber sevdalısı olan yüreğinin diliyle konuşan sizin çok yakinen bildiğiniz melay Ciziri var. Bu topraklarda şu an bile üniversitelerde okutulan ders kitaplarının sahibi olan İsmail Ebul İz el-Cezer'i var. Ve bu topraklarda benim elimden hiç düşürmediğim, sahabe kaynağı dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen beş kitap içerisinde yer alan, tarih kitabı dediğiniz zaman da ilk temel beş kitaptan birinin sahibi olan, İbnü'l-Esir el-Cezeri'nin sesi ve sedası var. Şimdi ben şırnakta nasıl konuşayım Allah aşkına? Siz bana yardım edin de Kaka İbn Amr'ı ben böyle bir coğrafyada anlatabileyim. Allah gerçek manada bana anlatabilmeyi nasip eylesin. O büyük insandan nasiplenerek şu salondan, şu meclisten ayrılabilmeyi de bizlere Kolaylaştırsın inşallah K.K. İbni Amr Bizim dünyamızda tanınan bir isim değil Ama şöyle bir tarihe uzandığınız zaman Değil sadece dostların Düşmanların dahi bilip de Onun hakkında farklı bir biçimde Sözler söylediği çok önemli bir isimdir İslam tarihinin şanlı komutanlarından birisidir o. Hazreti Ebubekir'in dünyasında, Hazreti Ömer'in dünyasında, Hazreti Osman'ın dünyasında, Hazreti Ali'nin dünyasında çok farklı konumda olan bir isimdir. Onu biraz yakinen tanıyabilmemiz için ben bir kıyas yapmak istiyorum. Sizin bildiğiniz bazı isimlerden kıyas yapmak istiyorum. Kaka İbni Amr meclisimize de serlevha olarak belirlediğimiz bir isim olarak ikinci Halit'tir. Halit İbni Velid'i tanımayanınız yok. O İslam'ın Seyfullah'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allah'ın kılıcı o cihana alemin mesajlarını yayan çok büyük bir isim ve gerçekten de K.K. İbni Amr böyle birisi. Özellikle Halid bin Velid'e benzetmemizin de şöyle bir nedeni var. Halid bin Velid bir komtandır ama cihana... Galibiyet ahlakını öğreten bir komtandır. Hal böyle olunca ikinci Halid diye KK'yı anmamız bir yönüyle ondan galibiyet ahlakını öğrenmemizdir. O İslam tarihinin ikinci bir Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ıdır. Ebu Ubeyde İbni Cerrah deyince aklınıza hangi kavram geliyor? Ümmetin emini... Emniyet sahibi emniyet ahlakını aleme öğreten birisi o onun elinden neler geldi neler geçti Hazreti Ömer onu bir gün ziyarete geldiği zaman şöyle bir sözde bulunacaktı Ey dünyaların değiştirmediği adam dünyalar seni değiştirmediği için sen dünyaları değiştirdin Ebu Ubeyde İbni Cerrah böyleydi Yıllar yılı İslam devletinin büyük bir coğrafyasının genel başkanı olarak genel komutanı olarak görev yapmasına rağmen adı yolsuzluğa, adı usulsüzlüğe, adı yanlış şeylere karışmadı. Hep başından sonuna kadar emniyet timsaliydi, aleme emniyet telkin ederek gitti İkinci Ebu Ubeyde İbni Cerrah derse eğer K.K. İbni Amr için bilin ki o da emniyet adına aleme çok şey söyledi. O İslam tarihinin ikinci İyad bin Ghanem'idir. Anadolu'nun Fatihi İyad bin Ghanem. Bugün Anadolu'da İslam adına bir şeylerden bahsediyorsak, o bahsettiğimiz hayırların altında İyad bin Hanem'in çok büyük bir imzası vardır. İnanılmaz bir cihat aşkı var, bir mücadele aşkı var. K.K. İbni Amr'ı ona benzetmem de ondan. Onun adının karıştığı cihat sayısını biz bilmiyoruz. Onun adının onlarca hadisede görüyoruz. Biraz sonra size bazılarını anlatacağım. Ama biz o insanın evlenmiş mi evlenmemiş mi, evlenmiş mi kaç tane çocuğu olmuş, işi gücü neymiş bunları bilmeyiz. Hatta KK İbni Amr'ın nerede kaç yaşında vefat ettiğini de bilmeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki. Aynen İyad bin Ghanem gibi cihat aşkı ve sevdasıyla yüreği yanan bir isimdi o. Onun için o ikinci İyad bin Ghanem'di. O hamiyet adına cihana çok söz söyleyen aşere-i bir diğer ismi olan Saad İbni Vakkas, Sad bin Ebi Vakkas gibi cihana hamiyet öğreten bir büyük kahramandır. Ve o işin bidayetinden sonuna kadar şehadet adına arzusu olan şehadeti dualarının başına koyduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından şehidül hay diye nitelendirilen Talha İbni Ubeydullah gibi bir şehadet aşığıdır. Bakın KK İbni Amr dediğimiz zaman aklımıza neler geliyormuş Hangi isimlerle kıyas edince biz anlayabiliyormuşuz? Hangi isimlerin izleri onun üzerinde varmış? Hangi isimlerle öne çıkan kavramlar onun hayatında da öne çıkıyormuş? Siz buradan anlayın. Böyle bir insanı anlatabilmek, yansıtabilmek kolay bir iş değil. O inşallah kendi kendini anlatsın. O insanın bu topraklarda ayak izi olduğu için... Ben Şırnak'ta onu anlatayım dedim. Onun buradaki o İslam askerlerinin içerisindeki komutanlığını ve buradaki imzasını size söyleyeceğim. Ama bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hepinizin bildiği Hazreti Ali'nin bir sözü var. İlim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali der ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. El-Hak ilmin değerini bilen bir isim olarak onun söylediği bu söz gerçekten hakikati yansıtır. Çünkü ilim Allah'a insanı ulaştıran bir vesiledir. Harf de ilmin malzemesidir. Eğer böyle bir katkısı olmuşsa ve Allah'a bizi ulaştırmışsa öyle bir işi bize sağlayan bir insana 40 yıl kölelik yapılmaz da kime yapılır? O söz doğru da. Gelin oradan bir kıyas yapalım. Bize bir harf öğretene 40 yıl köle oluruz da bize hidayetin nurunu taşıyana 40 yıl değil 400 yıl köle olsak az değil mi benim kıymetli kardeşlerim? Eğer hidayet nurunu bize taşımasaydı o insanlar yani şu topraklara El Cezire toprağına Hazreti Ömer döneminde o büyük insanlar gelmeseydi. Bizim atalarımız ya zerdüşt olarak ya mazdek olarak ya mecusi olarak ya putperes olarak yaşayıp ölecektiler. Ama onlar geldiler bu topraklara imanın nurunu taşıdılar buralara buralara iman adına bir tohum ektiler. 14 asır geçti aradan. Sizin başınıza gelenleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Neler gördü, neler geçirdi bu topraklar. Ama elhamdülillah bizi köklerimizden koparamadılar. Ne kadar savrulduksa bir daha doğrulduk. İman adına bir daha dirildik. Bir daha biz iman adına burada varız dedik. İşte bize bunu sağlayan en temel şeydi sahabenin bu topraklara ektiği tohumlar kurban olalım onlara ve onların ayak izlerine vallahi ben ara ara duruyorum düşünüyorum onlara dua etmekten başka da aklıma bir şey gelmiyor Allah sizden ebeden razı olsun eğer siz gelmeseydiniz eğer siz bizim gibi iş deseydiniz aş deseydiniz eş deseydiniz eğer siz bizim gibi ayaklarınızı bağlasaydınız Mekke ve Medine orada dururken benim ne işim var El Cezire'de deseydiniz. Eğer siz bizim gibi tembellik yapsaydınız bu topraklar iman nuruyla buluşmasaydı biz 14 asır öncesinden bu topraklarda ezanı Muhammediye'yi duymasaydık ne olurdu halimiz Allah aşkına. Allah onlardan ebeden razı olsun. Onları yetiştirenlerden ebeden razı olsun. Onları bu topraklara gönderenden ebeden razı olsun. Ve bu topraklarda onlara sinelerini açan sizin atalarınızdan da ebeden razı olsun ki şimdi o meyveyi biz daha farklı bir biçimde görüyoruz. İşte K.K. İbni Amr. Bu topraklara imanın nurunu taşıyan O ilk önden giden atlılar kervanında olan isimlerden birisi Temim oğullarından Temim oğulları Araplar içerisinde bilinen bir kabiledir Biraz sizlere de benzer savaşçı bir kabiledir Böyle bir kabile olarak Resulullah'ın huzuruna gelirler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldikleri zaman da Efendimizle olan münasebetleri Hucurat Suresinin ilk ayetlerinin naziline sebep olur. Bu bilgiden şunu anlıyoruz. Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatının son demlerinde Medine'ye gelmişler. Zaten Efendimizle de Kaka İbni Amr'ın hatıraları oldukça azdır. Bir iki şeyden bahsedilir o bir iki şeyde zaten aktaracağım size iman edip Medine'de yer almaya başlayınca Resulullah'a bir gün şu iş için geliyor ya Resulallah diyor ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum cihadı aşk edinmiş birisidir o onu başka bir şey durduramaz onun için de işin bidayetinde Resulullah'ın huzuruna böyle bir şey için geliyor. Efendimiz ne diyor ona? Sen ne hazırladın cihat için? İki şey ya Resulallah. Allah ve Resulüne itaat. Bir de cihat meydanlarında binecek bir at. Efendimiz ne diyecek? Eğer ikisi varsa sen hedefine ulaşacaksın. Demek ki hedefe ulaştıracak önemli bir yolu gösteriyor Efendimiz bize. Allah ve Resulüne itaat. Bir de o itaatin gereğini yerine getirme adına o günkü savaşın en temel malzemesi olan at. Bunlar varsa eğer sen menzile ulaşırsın diyor. Ve gerçekten de bunları ediniyor. Gözü Resulullah da ne zaman bana bir görev verecek diye beklerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. Efendimizin vefat günlerini bize anlatıyor. Medine'de oturmuşum diyor. O gün tanımıyorum sahabeyi. Ama hepsi bir başka halde, gözyaşları sel olmuş, kimisi mescidin bir kenarına düşmüş ağlıyor, kimisi tir, tir titriyor. Bir ara Ömer'i gördüm sadece, kılıç elinde, hayır ölmedi Muhammed, her kim öldü derse, şu kılıcımla onun hakkından gelirim diyen Ömer'i. Sonra bir dağ olan Ebu Bekir'i gördüm, hayır Muhammed öldü. Ölmeyen ve ölmeyecek olan bir Allah'a biz iman ettik o haydır mutlak diri odur diyerek bizi dirilten Ömer'i Ebu Bekir'i o anda da Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı tanımıyor onun da gelip mescidi nebevinin içerisinde beni saide sakifesi için yani halife seçilmesi adına ensarın attığı adımları haber vermesi olayını da bize anlatır. O günden sonra İslam Devleti'nin başkanı Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir'in hilafete geçişi Hicri 11, Kaka İbni Amr'ın vefat edişi Hicri 40. Kaç yıl? Neredeyse 30 yıl, 29 yıl. 29 yıllık bir hayatı. Belki 20, 29 tane belki 59 tane inanın ki tam sayamadım. Adının karıştığı savaşları saatler bize lazım ki ben size anlatabileyim. Onun için ben sınırlı zaman içerisinde sizi çok fazla savaş meydanlarında dolaştırmayacağım. Ama anlatmasam eğer şırnaklı kardeşlerime... K.A.K. İbn-i Amr'ı tam yansıtamam dediğim 5 tablo var ki onları size anlatacağım. Nedir o 5 tablo? 1- Yermuk savaşında Hz. Kaka 2- Kadisiye savaşında Hz. K.A.K. 3- Hz. Osman'ın şehadetinde Hz. Ka'ka 4- Cemel ve Sıff'ın vakalarında Hz. Kaka, 5 el cezire fetihlerinde Hazreti Kaka bu 5 tabloyu anlatırsam biraz olsun anlayacağız çok da detaya girmeyeceğim ama bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım birinci tablomuz birinci bahisimiz Yermuk savaşında Hazreti Kaka Yermuk İslam tarihinde çok önemli bir savaştır. Nasıl önemlidir bir şey söyleyeceğim anlayacaksınız hemen. Zamanında Yermuk için ne diyorlar biliyor musunuz? İslam tarihinin ikinci Bedir'idir. İkinci Bedir olarak isimlendirilmesi savaşın değer ve kıymetini anlamamız açısından çok mühimdir. O savaş içerisinde tam bin tane İslam orduları içerisinde sahabi var. O bin kişiden yüz tanesi de Bedir ashabındandır. Böyle olması da sahabenin o savaşa bu düzeyde iştirak etmesi de savaşın değer ve kıymetini bizim nazarımızda da farklı bir konuma getiriyor. O savaşla birlikte Anadolu'nun kapıları zaten İslam'a açılıyor. O savaşla birlikte Roma İmparatorluğu dize getiriliyor. O savaşla birlikte Filistin'in, Ürdün'ün, Irak'ın da bir cephesinin Müslüman ordular tarafından fethedilmesinin öne açılıyor. Çok mühim olduğu için İslam askerleri tarafından da Halife Hazreti Ebubekir Bekir tarafından da büyük bir önemle değerlendiriliyor. O savaşın öncesinde Müslümanlar irtidat olaylarıyla epey yorulmuşlar. O olaylarda da adı çok önemli isim hadiselerle anılan Halid İbni Velid büyük bir başarı sağlamış. O başarının ardından hacca gitmek için hazırlanırken duyuyor ki Müslümanlar 240 bin kişilik büyük bir orduyla Herakliyuz Müslümanlara saldırı hazırlığında Hz. Ebu Bekir hadiseyi haber alır almaz Hz. Halide bir mektup yazıyor hacı bırak diyor hacdan daha önemli bir hadise şimdi böyle bir hazırlık var İslam ordularının başına geç ve gerekli tedbiri al diyor o dönüp gelirken Hz. Ebu Bekir İkrime bin Ebi Cehil'in komutasında 6000 kişilik bir orduyu daha Halide ek takviye olarak gönderiyor Arkasından bir takviye birlik daha gönderiyor o takviye birlik ordu komutanı olan Halit bin Veli'de bir mektup getiriyor Halit mektubu okuyor ne yazmış Hazreti Ebu Bekir mektupta ey Halit sana öyle birini gönderdim ki o insan bin savaşçıya bedeldir. Onun senin askerlerinin içerisinde olması senin için bin savaşçıya olmaktan daha hayırlıdır. Eğer bir ordunun içerisinde onun sesi varsa Allah o sesin olduğu orduya asla mağlubiyet vermeyecektir. Kimdir o? Kaka İbni Amr radıyallahu anh. Halit fazla tanımıyor adını duymuş ama. Hazreti Ebu Bekir böyle bir mektubu onunla gönderince Halit hemen ona bir görev biçiyor. Sen diyor benim süvari birliğimin komutanısın. Ve öyle bir görev biçerek KK İbni Amr'ı Yermuk Muharebesinde kullanıyor. KK İbni Amr destan üstüne destan yazıyor. Yermuk savaşının kazanılmasında... Adını altın harflerle yazacağımız on sahabiden bir tanesi olarak tarihe geçiyor. İşte K.K. İbn-i Amr'ın Yermuk Muharebesi'ndeki hali budur. Gelin ikinci bahse Kadisiye'ye. Kadisiye'de Sasani İmparatorluğu'nu yerle bir eden büyük bir savaştır İslam tarihinde. Nasıl ki Yermuk Roma'nın kapılarını İslam'a açmışsa, Hadisiyede Sasanilerin yani Pers İmparatorluğunun yani Ira İran'ın ve Azerbaycan'ın kapılarını Müslümanlara açmıştır. O savaş sırasında da biz görüyoruz Kaka İbni Amr'ı. Ordunun komutanı o günler kim? Bir aslan pençesi olan adını biraz andım, biraz önce andım. Hamiyet kahramanı olan Sad bin Ebi Vakkas. Sad bin Ebi Vakkas'ın hemen yanı başında da olan bir isim K.K. İbn-i Hz. Ömer Sad bin Ebi Vakkas'ı gönderirken şöyle bir şey söylüyor. Ne yap yap karşı tarafa İslam'ın mesajlarını duyurma adına vesileleri zorla. Bakın benim aziz kardeşlerim İslam'daki cihat anlayışı yakma yıkma öldürme yok etme üzerine kurulmaz. Bizdeki cihadın tanımı şudur İslam ile insan arasındaki engeli kaldırmak o engeli kaldırdığınız anda cihad yerine gelmiştir. Onun için evet bizim iman ettiğimiz peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdi. Rahmet peygamberi olduğu gibi kılıç peygamberiydi de elinde kılıç vardı onun bunu inkar etmemiz gerekmez. Ama bilmemiz ve takdir etmemiz gereken bir hakikat var onun elinde kılıç var ama onun kılıcının üzerinde beşerin kanı yok. 28 tane savaşa katılmış bizim peygamberimiz 28 savaşın komutanıdır ama bir tek beşer onun kılıcı ile kanı dökülmemiştir. Neden? Çünkü cihat anlayışı böyledir. Engel kaldırma üzerine dayanır. İslam'la insan arasındaki engel ise onu kaldırma adına gayret gösterir. Bu terbiyeyle yetişen Hazreti Ömer de Sad bin Ebi Vakkas da Kadisye'nin meydanında kan dökmeme adına bir gayrete girecekler. Önce elçiler gidecek. Kadisye'de Sasani ordusunun komutanı olan bizim zaloğlu Rüstem dediğimiz Rüstemiz ala çözüm olmayacak. Haber ulaşacak Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer diyecek ki kendi ordunun içerisinde vakarlı, dirayetli bir ekip seç onu Sasani kralı Yezdicer'de gönder. Bakın faaliyet yine nedir? Kan dökmeme adına bir gayrettir. Sadine bir vakaz Hazreti Ömer'in emri gereği 14 kişilik bir heyet belirler. Heyetin başkanı Numan bin Mukarrin'dir. O 14 kişilik heyetin en genci, en delikanlısı da Asım İbni Amr'dır. Asım İbni Amr kimdir? KK İbni Amr'ın küçük kardeşidir. Kardeşi üzerinden de size bir şey anlatacağım şimdi. <gülüyor> Gidiyorlar. Yezdicert Sasanilerin en büyük komutanıdır. İranlılar ihtişamı sever. İhtişamlı bir sarayda karşılar. Ama Müslümanların dünyaya karşı hiçbir meyilleri yoktur. O ihtişama hiçbir takılmadan gelir Yezdicert'in önünde dururlar. Büyük bir vakarla. Yezdicert sorar. Neye geldiniz buraya? Numan bin Mukarrin cevap verir. Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Yezdicert bir sarsılır, arkasından Numan cümlelerini devam ettirir. Ey kral, sana 3 şartımız var. Öyle bir konuşuyor ki kurban olduğumuz devrin en süper gücünün karşısında imanın gücüyle, imanın kuvvetiyle konuşuyor. Sana 3 şartımız var. Ya Müslüman olur, dinde kardeşimiz olursun. Ya aramızdan çekilirsin Teban'la biz İslam'ı Teban'a yani senin halkına ulaştırırız. İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır işte bu. Aradan çekil Teban'a İslam'ı ulaştıralım. Eğer bu ikisini kabul etmezsen üçüncü şart çık meydana savaşalım. Şaşırır Yezdi Cert biraz da gadaplanır. Sen ne dediğinin farkında mısın der. Sizi ben çok iyi tanıyorum. Araplar diyor der. Kendisi Pers'tir, Fars'tır yani. Ben sizi çok iyi tanırım. Sizin biz daha düne kadar muhatap bile almazdık. Sizinle konuşmak istediğimiz zaman uç beylerimize emir verirdik de o beylerimiz asalarımızla sizleri idare ederlerdi. Herhalde sizin oranı oralarda yine kıtlık oldu. Siz kıtlık olunca Ara ara bizim topraklarımıza saldırırsınız yine kıtlık oldu yine aç kaldınız aç kaldığınız için bize saldırıyorsunuz ama bizim size vereceğimiz hiçbir şey yok. Bu aşağılayan ve biraz da kibirli bu tavra karşı Numan bin Mukarrin şöyle bir söz söyler. Vallahi ey kral sen aynen dediğin gibi bizim halimizi resmettin. Biz önceleri öyleydik. Önceleri birbirimizi yiyen, birbirimize düşen insanlardık. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanlardık. Bizim hiçbir değerimiz yoktu. Ama Allah içimizden birini çıkardı. Onun adı Muhammedun Resulullah'tı. O bize İslam'ı öğretti. Allah'a kul olmayı öğretti. Allah'a kul olduğumuz günden beridir de. Allah'ın huzurunda eğilmekten başka hiçbir kapıda eğilmemeye başladık. Biz insanlığı onunla öğrendik. Şimdi aynı insanlığın mesajlarını size getiriyoruz. Yezlicer çileden çıkar. Siz der laftan anlamıyorsunuz. İyisi mi size bir ceza vereyim der. Kim der sizin en soylunuz? Soruyu böyle sorunca. 14 kişilik o heyet içerisinde aslında hepsi soyludur birkaç ismi söyleyeceğim şimdi en genci Asım İbni Amr olduğu için kendi içinden şöyle düşünür der ki eğer burada bir ceza verilecekse bu adam öyle bir şey sordu soylunuz kim diye büyük ihtimalle soylumuzu öğrenecek ya öldürecek ya toplum içerisinde küçük düşürecek Diğerleri değil ben olayım diye bir adım öne çıkıyor. Benim diyor en soylusu. Aslında orada Numan bin Mukarrin soyca daha ileridir. Muhire İbni Şube soyca daha ileridir. Ebu Ruhum soyca daha ileridir. Hanzala İbni Rebi soyca daha ileridir. Musenna İbni Haris soyca daha ileridir. Ama imanına kurban olduğumuz Asım İbni Amr onlar yaşça benden büyük toplum içerisinde küçük düşmesinler bir şey olacaksa ben feda olayım diyerek imanın bir sorumluluğuyla öne çıkıyor. Demek genç diyor soru en soylusu sensin askerlerine emrediyor gidin diyor bu Araplar bizim topraklarımızı fethetmek için gelmişler. Çuvalın içerisine toprağımızı doldurun bu gencin de sırtına koyun bizim sokaklarımızda gezdirin Pers halkı görsün de Arapların düştüğü bu halden dolayı biraz neşelensin gülsünler Aynen denilen gibi yap yapılır bir çuvalın içerisine toprak konur Asım İbni Amr'ın sırtına konur 13 tane de diğer sahabi efendilerimiz onun arkasında İran topraklarında biraz gezdirilirler. Sonra onlar verilir. Müslümanlar atlarına biner. Kadisi'ye doğru geri dönerlerken Asım İbni Amr toprağı öyle sıkı tutmuş ki bırakmıyor. Numan bin Mukarin diyor ki bırak diyor sabahtan beri zaten sana taşıttılar o toprağı. Bırak diyor bırakmıyor. O toprağı sırtında... Ta gezdi Cerd'in sarayından Kadisye toprağına kadar taşıyor. Kimse bilmiyor ne olacağını. Geliyorlar. Heyet ordunun komutanı olan Sad bin Ebi Vakkas'la görüşmek için Saadın çadırına giderken Asım İbni Amr sırtında toprak şöyle Kadisye'nin yüksekçe bir tepesine çıkar. indirir sırtından toprağı. Şöyle o toprağı silkelerken karşısında duran İslam askerlerine şunu der. Ey Müslümanların askerleri, ey müminler ordusu, Pers toprağını ilk kez ben sırtımda size getirdim. Geri kalanını da siz kılıçlarınızla alacaksınız. Tekbirlerle inler Hadisye'nin toprağı. Müslüman askerlere müthiş bir moral olur bu bu KK İbni Amr gelir orada küçük kardeşine sarılır öper yaptığı bu güzellikten dolayı ona ona takdirlerini söyler iki kardeş o gün o meydanda iman adına gayret verme adına birbirlerine de söz verirler sözlerini tutarlar mı hem de ne biçim hadisiyenin kazanılmasında da o iki ismin büyük bir emeği vardır. Savaşın her anını Sad bin Ebi Vakkas Hazreti Ömer'e rapor etmek için yazıyor. Savaş kazanılmış büyük bir ganimet elde edilmiş. Mektuplar da gidiyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de mektupları okuyor Medine'de. O mektupların bir yerinde şöyle bir şey söyleniyor. Kaka İbni Amr ya emirel müminin öyle bir yiğittir ki o yiğidin emsali yoktur. Vallahi bu savaş sırasında 30 kez düşmanın içerisine daldı. Her dalışında da bir karşı tarafın komutanını öldürdü. Kadisiye'nin kazanılmasında büyük bir başarı elde etti. Nasıl birini anlamaya çalışıyoruz? Anlıyorsunuz değil mi? K.K. İbni Amr'ın Kadisiyedeki hali de budur. Gelin üçüncü bahse o neydi? Hazreti Osman'ın şehadetinde K.K. İbn Amr. Hz. Osman'ın hilafet yılları zor yıllar. 12 yıllık uzun bir hilafet dönemi var. Özellikle ikinci altıncı yıldan itibaren Hz. Osman'ın da ailesi olan Beni Ümeyye'nin Devlet kademelerinde fazlaca görev almalarından dolayı biraz rahatsızlıklar ortaya çıkar. O rahatsızlıklar en sonunda asilerin Medine'ye saldırmalarına sebep olur. Kk. İbni Amr, Hazreti Osman'ın hilafet dönemindeki bazı uygulamalarını eleştiren birisidir. Ama eleştiri ahlakını bize öğretiyor. Eleştiren biridir. Yanlışlara eyvallah eden biri değildir bizdense eğer sineğe çekeyim böyle bir şey yok ortada bir şey varsa en gür seda ile onu dile getiren bir kahramandır ama ne zamanki asiler Hazreti Osman'ın evini sarar onun canına kastederler beni temimden olan yani kendi ailesinden olan askerleri toparlar adamları toparlar Hazreti Osman'ın yanına gider Kaka İbn Hamur. Ey emir el müminin der asiler senin canına kast edecek işte temim oğullarının adamları dışarıda müsaade et bana ben sürüp çıkarayım bu asileri peygamber şehri Medine'den. <gülüyor> Hz. Osman o günlerde evet bazı olumsuz sıkıntılar olmuştur ama yine aleme çok önemli bir şey öğretecektir. Hazreti Osman bu sözlere karşılık Kaka i̇bn Amr'a ve o gün o gün o meydanda olan o anlarda olan birçok sahabiye söylediği sözü ona da tekrar edecektir. Emmel qital fela Savaş mı? Asla diyecek. Onların işi benimle. Beni öldürdükleri zaman onlar işlerini bitirecekler. Ama ben peygamber şehrinde... Onlarla Müslümanları karşı karşıya getirerek bir kan dökülmesine asla müsaade etmeyeceğim diyecek. KK İbni Amr ne kadar ısrar edecekse Hazreti Osman'ı ikna edemeyecek. Ama yürekten Hazreti Osman'ın yanında olduğunu ortaya koyan bir tavır ile orada da Müslümanlar olarak bizlere çok önemli mesajlar veren birisi olarak söyleyeceğini söyleyerek örnekliğini ortaya koyacak gereken ve yakışan kameti orada sergileyecektir. Ama hadise gerçekten acı bir neticeyle sonuçlanacak. Biliyorsunuz Hazreti Osman'ın şehit olmasıyla hadise durulacak. Oradaki o tavrı da bize Müslümanlar arasında sıkıntılar olduğu zaman Nasıl ideal bir tavır ortaya konur bu manada çok önemli şeyler söyler. Gelin dördüncü bahse o neydi? Cemel ve Sıff'ın savaşlarında vakalarında Hazreti Kaka. Cemel bir kardeş kavgası Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında geçen bir savaş. İştahat hatasıdır farklı bir savaştır farklı bir biçimde ele alınır ancak ben Hazreti Kakan'ın özel olarak bu iki vakadaki haline dikkat çekeceğim. Hazreti Ali ne yaparsa yapsın savaşı durduramaz ve Cemel vakasının olacağı yere iki İslam ordusu gelir konaklar. Elinden geleni yapar Hazreti Ali. Hadiseyi şöyle bir okuduğunuz zaman özellikle sizin hemşeriniz İbnül Esir'in El Kamil isimli tarihinden okuduğunuz zaman çok detaylı bilgilere vakıf olursunuz. Orada da anlatıldığı üzere ne yaparsa olay bir türlü sükunete ermez. Karşı taraf Müslüman bu taraf Müslüman iki taraf birbirine kılıç çekecek. Hazreti Ali en son şunu düşünüyor. İki tarafın da sözüne riayet edeceği, kendisine itiraz etmeyeceği bir temsilci seçsem ve göndersem o tarafa, sulh adına, barış adına bir gayret içerisinde olsa ve bir şeyler yapsa, belki onun sözleri tesir eder de Müslümanlar son anda bir barış ortamına kavuşabilirler. Kimi göndereyim diye düşünüyor, en son seçiyor. Seçtiği isim KK İbn Amr'dır. Hazreti Ali'nin o vakada KK İbn Amr'ı seçmesi de onun şahsiyetini anlamamız açısından çok mühimdir. Evet, o Hazreti Ali'nin yanındadır. Hak tarafı Hazreti Ali bildiği için cemelde de, sıfında da, nehveranda da hep Hazreti Ali'nin yanındadır. Ama o hiçbir zaman fitnecilere bir şekilde malzeme verecek bir hali yoktur. O Hazreti Ali'nin yanındadır ama Hazreti Ayşe tarafına söz götürüp getirenlere itibarı yoktur. O orada olan hadiseyi fitne ateşi olarak görmektedir. O ateşi kazıyanlara asla fırsat vermemektedir. O ateşi körükleyenlerle bağını indirmektedir. O ateşi söndürme adına Gayret içerisinde olmaktadır bilmiyorum size bu sözler bir şeyler söylüyor mu ama bence bu sözler bu tavırlar bugünün dünyasında da bize çok şeyler söylemelidir. En son Kaka İbni Amr karşı tarafa gidecek. Hazreti Ayşe, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir Bin Avvam, Zübeyir Bin Avvam'ın oğlu Abdullah İbni Zübeyir ve daha niceleri. Onların karşısında duracak ve onlara müthiş bir konuşma yapacak. Önce onların konumlarını Resulullah'ın onlar hakkında söylediklerini söyleyecek. Sonra Ali'nin konumundan bahsedecek. Siz diyecek Hazreti Ali'yi benden daha iyi tanırsınız. Biz sizden duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali için şunu şunu şunu demedi mi? Tebuk Savaşı'na giderken Hazreti Ali için Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun demedi mi? Hazreti Ali Resulullah hicretin sonrasında Ensar muhacir kardeşliğinde sen benim dünya ahiret kardeşimsin deyip onu kendine kardeş edinmedi mi? Hazreti Ali hicret günü kendi yatağına yatırmadı mı? Hazreti Ali'ye ilim şehrinin kapısısın demedi mi? Sayıyor da sayıyor. Sonra fitneye dikkat çekiyor. Bu bir fitne diyor. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Gelin. Bu fitneye alet olmayalım Müslümanların birliğinden dirliğinden rahatsız olanlar var Müslümanların birbirlerini yemesinden birbirlerini parçalamasından aralarında tefrikaları akide haline getirmelerinden sevinen insanlar var gelin. Biz buna malzeme vermeyelim konuşuyor konuşuyor bağırıyor bazen ağlıyor bazen sessiz konuşuyor ama Ka'k İbni Amr o gün tarihe geçen bir konum ile orada karşı tarafa yani Ayşe anamız tarafına ikna edici sözler söylüyor nasıl konuşuyorsa karşı tarafı ikna ediyor neye ikna ediyor biliyor musunuz o günün sabah namazında Aynı mekanda cemaat birleşecek. Ali'nin arkasında sabah namazı kılınacak. Sonra da iki taraf bir sulh yazacaklar. Barış anlaşması ve mesele çözülecek. KK İbni Amr'ın Cemel'de yaptığı o konuşma böyle bir neticeye sebiyet vermiş. KK İbni Amr barışa ikna ettiği için onları Arkada haber bekleyen Hazreti Ali'ye koşa koşa geliyor. Gelirken de müjde emirel müminin, müjde emirel müminin diyor. Müjdeyi söyleyince günlerdir gülmeyen Hazreti Ali gülüyor. Sarılıyor KK'ya. Allah senden ebeden razı olsun ki böyle bir hayra vesile oldun diye KK İbn Amr'ı tebrik ediyor. Ne oluyor peki Müslümanlar? Bakın ben size... 14 asır öncesinden zannediyorsanız bahsediyorum ama asıl şimdiden bahsediyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Müslümanların vahdetinden birliğinden ve dirliğinden rahatsız olan o dönemin derin devleti zannetmeyin ki derin devlet bu zamanın işidir. Asrı saadetin derin devleti derin güçleri derin yapılar Müslümanlar eğer bu zamanda birleşirlerse biz bir daha Müslümanları birbirine düşüremeyiz bak iki tarafı karşı karşıya getirdik ve savaş meydanındayız ne yapıp yapıp bir bu savaşı tahakkuk ettirmeliyiz diyerek bir komplo kurarlar 500 kişi yüzlerini kapatır kim oldukları belli değil yarıya bölünürler Yarısı Ayşe anamız tarafına, yarısı Ali taraf, tarafına, Hazreti Ali tarafına saldırırken karşı adı, taraf adına saldırır. Ve o gece bu saldırı olduğu için ertesi gün Cemel kaçınılmaz bir savaş olarak İslam tarihine yazılır. Halimiz bu bizim. Müslümanların birliğinden, dirliğinden rahatsız oldukları için... Her daim bunu yapacaklar. Her daim Müslümanları birbirine düşürme adına ne geliyorsa ellerinden ondan geri durmayacaklar. Cemel vakasında da olan budur. Ne oldu peki? 10.000 bin insanın bir başka rivayetle 15 bin insanın kanının dökülmesine sebep oldu o savaş. Cemel savaşı bitti. Görünürde Hazreti Ali kazandı. Hazreti Ali'yi tebriğe geldiler savaşın galibi olarak. Ne dedi Hazreti Ali biliyor musunuz? Vallahi bu savaşın galibi biz değiliz. Bu savaşın galibi gece bize o komployu kuranlar. O görünmez güçler, o toprağın altından işler çevirenler, o Müslümanları birbirine düşürmek için ellerinden ne geliyorsa onu ortaya koyan şer cepeleri, şer güçler. Hazreti Ali bunu bilen birisi olarak cemelde görünürde kazanan o olmasına rağmen kaybeden biziz diyerek olayı gerçek manada yerine koydu. Aynı olay sıfında Hazreti Ali'nin yanında olan Kaka İbni Amr'ın tavrının da ortaya çıkacağı bir olay olacak. Orada da çok büyük bir gayreti olacak ama ne yazık ki o savaşta bildiğiniz netice ile neticelenecek. İşte Kaka İbn Amr'ın cemel ve sıffındaki çırpınışları ve onun hayatına onun kametine uygun bir biçimde ortaya koyduğu bu miras. Gelin El Cezire'ye yani sizin topraklarınızın fethine. Ne zaman gelmiş İslam askerleri buraya hicretin 17. yılında yani Resulullah'ın vefatının üzerinden sadece 6 yıl geçmiş. 6 yıl geçmiş dönem Hazreti Ömer dönemidir. Hazreti Ömer önce Antakya tarafına Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı çıkaracaktır. Arkasından bu topraklarda da ayak izi olan İyad bin Ghanem'e El Cezire'nin tamamının fethi için görevlendirecektir. El Cezire sadece burası değil Dicle ile Fırat arasında olan bölgenin tamamının adıdır. Bu topraklara altı bin tane İslam askeri gönderecektir ki bu altı binin beşte biri takriben sahabidir. Ve bu topraklarda bu kadar sahabinin ayak izleri vardır gelecekler bölge halkıyla ufak tefek bazı çatışmalar olacak bazıları diyorlar ya Kürtler Hazreti Ömer'in kılıcının zoruyla Müslüman olmuş falan diye tarihi bilmeyen ve tarihi çarpıtan insanlar bunu söylüyorlar burada kan dökülmedi buradaki insanlar İslam'ın dirilten mesajlarıyla, sulh yoluyla bir şekliyle tanıştılar ve gerçekten de Müslümanlara yakışır bir biçimde buraya gelen o İslam askerleri bölge halkıyla kurduğu münasebetle İslam'ı bölge halkının yüreğine bambaşka bir biçimde nakşettiler. Soru şu. 6000 kişilik İslam ordusu geldi buraya. Bölge Kürt bölgesi Kürtçe konuşuyor halk gelen İslam askerleri Arap çok az Arapça bilenler var mahalli diller var burada Süryanice falan İslam askerleri Arapça konuşuyorlar Kürtçe bilmiyorlar bölge halkı Arapça bilmiyor bunlar bir şekliyle birbirleriyle nasıl anlaştılarsa anlaştılar ve İslam orduları buradan çekilmeden el cezire ezana kavuştu. Garip değil mi benim şırnaklı kardeşlerim? Bakın konuşuyorum dakikalardır ne kadar tesir ettim bilemiyorum. Ama onlar konuşmadan tesir etmiş. İlginç bir şey. İlginç değil aslında biz tebliği sadece dile indirgediğimiz için anlayamıyoruz. İslam orduları buraya geldiği zaman geçerken o topraklardan geçtikleri her yere emniyet adına güven adına ahlak adına öyle güzel mesajlar bırakarak gidiyorlar ki insanlar diyorlar ki bu din Allah'ın gönderdiği bir dindir çünkü burada beşer izi yok bir dünyevi beklenti yok bir şey yok hal böyle olunca onların istedikleri gördükleri ve şahit oldukları şeyler Farklı şeyler oldukları için ortaya çıkan neticede bir başka oluyor. İyad bin Ghanem bölgenin valisini atadığı zaman bir anlaşma maddesi. O madde de tarih kaynaklarımızda var. Ne diyor biliyor musunuz? Hiç kimseye zorla Müslüman olma adına bir telkinde bulunulmayacak. Bölge halkının mabetleri korunacak. Mabetlerine el sürülmeyecek. Ancak bugünden sonra kilise inşa edilmeyecek. Rahat bir biçimde bölge halkı mabetlerine gidip ibadetlerini yapacak. Yollarını kaybedenlere yol rehberi verilecek. Cihat anında ya da sonrasında... İmara zarar verilmişse yollar köprüler İslam askerleri tarafından inşa edilecek. Maddeler böyle sıralanıyor. Allah aşkına siz o dönemde yaşasaydınız ve bu maddeleri okusaydınız demez miydiniz? Bu nasıl bir din bu nasıl insanlık ki böyle bir şeyden bahsediyor. Ahlaklarıyla duruşlarıyla hakka ve hukuka riayetleriyle sokakta yürüyorlar. Yanından kadınlar geçiyor, başlarını kaldırıp bakmayan bir İslam askerleri, bir İslam ordusu. Namaz kılarken dünyadan bağları kesilen İslam mücahitleri. Onların o hali bu bölge halkının yüreğine imanın tohumunu ekiyor. Nasıl tebliğ ediliyormuş biz buradan öğreniyoruz. El Cezire fetihleri sırasında... Hazreti KK buraya geliyor. O altı bin kişilik ordunun içerisine yer alıyor. Günlerce burada kalıyor. Sonra yine komutan İyad bin Hanem'in komutasında Anadolu'nun diğer taraflarındaki fetihlerine yola alıyor gidiyor. Böylelikle de İslam'ın mesajları bu topraklara ekiliyor. Hicri 40'ta da vefat ediyor. Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Sözü fazla zayi etmek istemiyorum sizin de sabırlarınızı zorlamak istemiyorum size beş tane cümle emanet etmek istiyorum madem burada bu kadar İslam askerinin İslam mücahidinin sahabenin ayak izleri var madem bu kadar tarihi anlamda değeri var bu toprakların bu değere uygun bir değer oluşturma adına bir muhasebeye konu olsun diye Hazreti Kk üzerinden beş cümle emanet edeceğim size. Dikkat ettiyseniz konuşmamın başında Hazreti Kk'yı beş sahabi ile kıyasladım ve onların ikinci kopyası örneği olduğunu söyledim. İkinci Khalid, ikinci Ebu Bey ikinci İyad bin Ghanem, ikinci Sad bin Ebi Vakkas, ikinci Talha İbni Ubeydullah. Dikkat ettiyseniz orada bazı kavramlar da kullandım. Alem Halid bin Velid'in üzerinden galibiyet ahlakını, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın üzerinden emniyet ahlakını, İyad bin Ghanem'in üzerinden cihat ahlakını, Sad bin Ebi üzerinden hamiyet ahlakını, Talha İbni Übeydullah'ın üzerinden de şehadet ahlakını öğrendi. Aslında hepsi Hazreti Kaka'nın hayatında vardı. Peki öyleyse eğer siz Şehri Nuh'un sakinleri, inşallah Hazreti Kaka'nın da bir yönüyle hemşerileri, bu kavramları hayatlarınızda ve tabii ki hayatlarımızda diriltme adına, Bunların bizlere vereceği şu mesajları duymak ve gereğini yerine getirme adına da gayret içerisinde olmamız gerekir. Ben olacağınıza inanıyorum, dua ediyorum, dua da edeceğim. İnşallah siz de bunları alacaksınız. Bir şekliyle bunların muhasebesini yapacaksınız. Bir, galibiyet Allah'ın sana bir ikramı, bir lütfudur. Asla bunu kendinden bilme, ben kazandım, ben başardım, benimle oldu, ben olmasaydım olmazdı deme. Her galibiyet elde ettiğinde zihnine tesbihi, kalbine haşyeti, diline istihfarı koy ki Allah'ın rahmetine erebilesin. O kadar önemli şeyler ki bunlar. Ben yazdım ben aktardığım için değil haşa. Bunlar sahabenin bizim hayatımıza verdiği mesajlar. Bir daha tekrar edeyim mi müsaade eder misiniz? İyice anlaşılsın. Galibiyet Allah'ın sana bir ikramı ve bir lütfudur. Asla bunu kendinden bilme. Ben kazandım. Ben başardım. Benimle oldu. Ben olmasaydım olmazdı deme. Böyle bir şeyi kazandın diye ortalığı velveleye verme. Senin iman ettiğin peygamberin yıllar sonra kaç yıl sonra hicretin 8. yılı nübüvetten kaç yıl sonra 13 yıl sonra Efendimiz hicret ediyor. 8 de orada etti 21. 21 yıl sonra. Dün kovalandığı dün hayatına kast edilen Mekke'ye girdiği zaman o kurban olduğumuz başı devesinin hörgücüne yaslanmış dilinde istihbar hüngür hüngür ağlayarak girdi. Kazandık başardık şunu yaptık bunu yaptık bu değil. Çünkü o ahlakı cihana öğretecek olan oydu ondan öğrenen sahabe de bunu davrandı. Hiçbir zaman onlar benimle oldu demediler. Bakın Hazreti Halid'i en başarılı olduğu zamanda Hazreti Ömer görevden aldı biliyor musunuz? En başarılı zirvede girdiği bütün savaşları kazanıyor mektup gönderiyor Halid'i azlettim diyor. Yerine Ebu Beyd Cerrah geçsin. Halid niye diyor ama emir büyük yerden söylenecek bir şey yok. Aradan bir müddet geçiyor Halit Ömer'in karşısında. Ya Emir El Mümin'in ne kusurumu gördün ki beni azlettin. Halit diyor senin ne kusurunu görebilirim. Sen Resulullah'ın ifadesiyle Seyfullah'sın Allah'ın kılıcısın. Ama ben baktım ki insanlar Allah'ın bize bahşettiği zaferi senin şahsından biliyorlar. Halit varsa zafer var diyorlar. Halit'le girdikse mağlubiyet yok diyorlar. Bize zaferi veren sen değil Allah'sın. Allah'tır onun için ben bu konuda insanların zihninde oluşan bu kaymayı düzeltme adına seni görevden aldım diyor. Ömer'e bu sözü söylettiren Halit'e bu söz karşısında eyvallah ettiren. Halide bu sözü bir şekliyle ahlak olarak öğrettiren işte o nübüvvet medresesinin mesajlarıydı. Onun için ne olur benim canım kardeşim, benim canım Müslüman kardeşim şunu bil. Asla firavunlar analarından firavun olarak doğmazlar. Firavunları firavun yapan tebalarıdır. Sen gider adama, padişahım sen çok yaşa, sen olmasan olmazdı, sen olmasan şu olurdu, bu olurdu der. Adamın nefsini firavunlaştırırsan ona iyilik yapmamış olursun. Ona en büyük iyilik, geceleri ellerini aç, Allah'ım şu kardeşimin ümmete faydası var, sen ayaklarını kaydırma, sen ona sahip çık, sen ellerini bırakma diye dua duaya yakarmandır. Bizim öğrendiğimiz din bize bunu öğretir. Burada da aslında Hazreti Kaka'nın üzerinden bunu öğreniyoruz. Çok şey söylenir de fazla sizi yormayacağım. Her galibiyet elde ettiğinde bak ne dedim burada. Eline tesbihi değil. Zihnine tesbihi. Eğer zihnini almazsan tesbihi eline alsan bir faydası yok. Zihnin demeli Subhanallah. Zihnin demeli allah Ekber. Zihnin demeli Elhamdülillah ki hayatına o tesbih bir şekliyle sirayet etsin. Zihnine tesbihi, kalbine haşyeti, diline istiğfarı koy ki Allah'ın rahmetine erebilesin. Allah bizleri de o rahmete erenlerden etsin. İki, emniyet... İnsanların senin elinden ve dilinden emin olmalarıdır. İmanın kemal hali bütün bir varlığa bu güveni yansıtmaktır. İman ettiğin peygamberin önce el emin sonra er resul olmuştur. Sen de bunu hayatının yegane esası kıl ki aleme imanı temsil edebilesin. Onlar geldi buraya dilimizi bilmiyorlardı. Onlar gitti burada bize mirası bıraktılar. Biz dili de biliyoruz. Ama emniyeti ama güveni hayatımızda temsil etmediğimiz müddetçe biz sözümüzü insanlara duyurmayacağız. El emin diyecek insanlar bize. Evet o mu? Asla yalan söylemez. Evet o mu? Asla onda sıkıntı olmaz. Evet o mu? Ondan zarar gelmez dedirtmeliyiz düşmanlara bile. Bunu dedirttiler netice böyle oldu dedirtenlerden birisiydi Hazreti Kaka. 3- Cihat insan ile İslam arasındaki her türlü engeli kaldırmaktır. Öldürmek değil diriltmek, yok etmek değil var etmektir. Bunu kendine bir aşk olarak edin ki durmadan, engellere takılmadan, çelmelere aldırmadan, mahrum yüreklere hidayetin nurunu taşıyabilesin. Eğer sen bunu aşk olarak edinirsen aşık adamların karşısında muarız çok olur. Seni o aşktan engelleme adına birileri harekete geçecektir. Bu işin kaderidir. Zannetme ki bu iş sadece belli bir zamanda belli bir tarihte olmuştur. Gerçek aşıklar en büyük bedeli ödemişlerdir. Neden? Çünkü hakikate aşık olanlar hakikatin ikamesi adına ellerinden ne gelirse onu yaparlar. Hakkın ikamesi Batılın izalesi olduğu için batılın taraftarları senin attığın adımlardan rahatsız olurlar. Onun içinde sesini kısmaya onun içinde yürüdüğün yollara dikenler serpmeye onun içinde çamura tutmazsa izi kalır deyip çamur atmaya onun içinde şunu yapmaya bunu yapmaya bir şekilde gayret ederler ama takılma. Senin çok iyi tanıdığın birisi var. Ne diyordu o? Yanıyor. İçinde tutuşmuş evladım yanıyor. Ben koşuyorum o yangını söndürmeye. Ben koşarken birileri bana çelme takmış. Ne yazar? Dönüp ben o çelme takana mı bakacağım? Dar görüşler, dar görüşler der. İşime bakarım diyor. Çağın, iman, noktasındaki o işi yapan o büyük mimar Bediüzzaman Said Nursi budur sen de aynısını yap bu aşkı KK İbni Amr gibi yüreğinde derinleştir ki bu toprağın altında var olan o tohumları daha fazla meyveye durdurasın dört hamiyet hakikati Hakikate yakışır bir biçimde savunma duygusudur. Dikkat et. Hamiyet, hakikati, hakikate yakışır bir biçimde savunma duygusudur. Hakikat, elhak olan Allah'ın mutlak doğrusudur ve bir tanedir. Bir daha söylüyorum. Hakikat, elhak olan Allah'ın mutlak doğrusudur. Ve bir tanedir çok sevdiğim bir dua var aklıma geldi Allah seni hakikatine eriştirsin öyle dua ediyordu hocalarımdan bir tanesi ben yıllar sonra anladım o duanın ne demek olduğunu çok severim Allah hepimizi hakikatine eriştirsin bir tanedir hakikat onun için Allah'ın hakikati öyleyse hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez ilkesini yüreğine iyice yerleştir ki sarsılmadan son ana kadar yürüyebilesin. Beşincisi ve sonuncusu. Şehadet ölümlerin en güzeli hedeflerin en yücesidir. Hayatı imana şahit kılmak ömür sayfalarının sonunda. Bir düğün ile nihayete erdirmektir. Allah'tan her daim bu nimeti iste. Hayatını da şehit gibi yaşa ki. O kutlu kervana katılabilesin. Allah bizleri de o kutlu kervana katsın inşallah. Allah'ım ben şöyle dua ediyorum. Ve şu kardeşlerimi de şahit kılıyorum. Bu topraklarda sahabenin, tabiinin, İslam alimlerinin birçoklarının ayak izleri var. Ya Rabbi sen o ayak izlerinin hatırına bu toprakları zalimlere bu toprakları fısklarını fucurlarını kendilerine din edinenlere hevalarını kendilerine din edenlere bir şekliyle çiğnettirme. Allah'ım sen bu topraklarda yaşayan bütün kardeşlerimi. ...toprağın altındaki bu ruhtan, bu manadan ziyadesiyle nasiplendir. Allah'ım sen bu topraklarda olan iman tohumlarını bir şekliyle çiftçisi olarak yeşertip meyveye durduran... Bahtiyarlardan eyle. Allah'ım sen bu topraklarda ezanın, Kur'an'ın, İslam'ın sesini ve sedasını ilel ebet muhafaza ile. Allah'ım sen bu topraklarda yetişecek olan bütün nesilleri Kur'an'ın, İslam'ın nuruyla donat. Allah'ım sen bu topraklarda yetişen bütün iman ehlini nasıl burada bize Kaka İbni Amr'ın adına bir meclis kurdurdun ve o meclisede sakin eyledinse, asıl o mecliste yani Darussalam olan cennet yurdunda bizleri toplayıp Kaka'nın sofrasında buluşmayı nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.